Üçüncü kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Seyyolu sufahât u nas ma wa an qibletihim u kanu alayha. lillahi al wal ila mustaqim. İnsanlardan beyinsiz olanlar. Yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ بِالنَّاسِ Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye Önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. قد نرَت قلبا وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة ترضاه، فوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَإِن Nellezine utul kitabe la ya'lemun ennehu'l Ey Muhammed yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnun olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. in اِنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكْ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Ant olsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan o takdirde mutlaka zalimlerden olursun. Ellezine atiynahu'l kitabe ya'rifunahu kemaa ya'rifuun ebnahum وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler. El-haqqu min Rabbike felâ tekûnenne minel Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma. وَلِكُلِّنْ وِجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا İnnallaha ala kulli şeyin kadir. <Gülüyor> Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. وَمِنْ حَيْثُ Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü mescid-i haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Vemin haythu harajtafawli wajhak şatır al-masjid al-haram. Vhaiythu ma kum tum fawlujuhakum şatırhu, lal la yekun lil lalla يَكُونَ lin nasi aleikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala tahshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati aleikum wa her nereye çıkıp gidersen git yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki, insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki, üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz. Rusel nefi kum rasullemmin kumiyetlu aleykum eyetine Vayu zeki kum Vayuul ki Vayu mukuul kibeval hikmete Vayumlem tekun Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. ye Ey iman edenler sabır ve namazla yardım dileyin Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin bilakis onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız Valla nabil ve nıkun bir şeyim, min al kovu ve al jüg ve nıkusim Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlara bir musibet geldiğinde şüphesiz biz Allah'ın kuluyuz ve mutlaka ona döneceğiz derler. Ulaiike aleyhim salawatun min rabbihim muhtedun. İşte Rablerinin mağfireti ve rahmeti onlaradır. Ve işte doğru yolu bulanlar da onlardır. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِلِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اْعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ وَمَنْ تَطَوَّعَ خيرا فإن الله عليم. Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe-i Hac veya Umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak, bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ mine'l-beyyinâti ve'l-hedâ min ba'di mâ beyyennâhu lin-nâsi fil İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder. illa zelzin tebu ve aslihu <Sessizlik> ve beyenu fa ulaiika etubu alayhim ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç ben onların günahlarını bağışlarım çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim çok merhametliyim اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir. Kalıdına la anhumul Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. Ve ilahukum ilahuvahidul la ilahe illa huve'r rahmanur rahim Sizin ilahınız bir tek ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. INN FI HULQI S-SAMAWATI WAL ARDI WA-KHTILAFIL LAYLI WAN NAHARI WALFULKIL LATI TAJRI FIL BAHR WALFULKIL LATI TAJRI FIL BAHR BIMA YANFAU n Fa apiyabhi, fa apiyabhi el arz bagd mouteha, w وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.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 وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَذَابِ İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp O'na koştukları eşleri ilah edilenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. اِذْ تَبَرَّ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُر۪يهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ ve وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ nar Uyanlar şöyle derler. Keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da, onların bizden uzak durduğu gibi, biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah, Onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir. Ya ay yuhannas kulu mima fi al-ard halalu ve la tettabgu kuthuati shaytan. İnnehu lekum adûm mubîn Ey insanlar yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin şeytanın adımlarına uymayın çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır İn Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder.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 ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyundense onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ يَنْعِقُ بِمَا لَا ''Summun bukmun umyun fehum la yakilun'' ''İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, onun için düşünemezler.'' ''Yaa'' اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. İnna harma alikum almeetat ve dama ve lahma elkhinzir ve ma ahlabihi lغير الله فمن غير باقي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. İnn <Gülüyor> Olanlar, kitapta Allah azabından korkmayanlar, Allah'ın azabından korkmayanlar, Allah'ın azabından korkmayanlar, هؤلاء كَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince. İşte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. اولائك الذين اشتروا الضalate بالهدى bil بالمغفرة Famacberhüm alen nair. Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satır almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar? Dalik bi an Allaha nazzal al kitab Vernin, "Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, Kutbu, leysel bir raaat ve lojukum qibla al-mashrqi ve al-maghrib, vakin al bir rman aman billaah, vakin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 وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَح۪ينَ الْبَأْسِ اُولَٰئِكَ Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, Meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.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 Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa, onun için acı bir azap vardır. fil kisasi Ey akıl sahipleri kıssasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız. aleykum hadara in lil haqqan Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer mal bırakıyorsa anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Femen beddelehu ba'dema Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse Günahı sadece O'nu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. فَمَنْ Musin مِنْ مُوسِنْ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.'' Ey iman edenler, üzerinize oruç yazıldı, tıpkı sizden öncekilere yazıldığı gibi, ki takvaya eresiniz. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, kötülüklerden sakınırsınız diye size de farz kılındı.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 فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da, bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte, kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa, o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Şehr رمضانı, Allâhı ﷻ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 Yüridi Allah bikumü'l yusra, ve la yüridi bikumü'l gusra. Vl tekmilü'l g'dte, vll tekbirüllâha'ala ma hada'kum, vll O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar. Doğruyu Yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِهِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki, ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Usillalakum leylat asiyamir <gülüyor> raftu ila nisaikum Hünn libâsun lakum وأntum libâsun lahun علim Allah أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم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 oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı Onlar sizin örtünüz Siz de onların örtülerisiniz Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor ve la ta'kulu amalakün binekün bil ba'til ve tıdılüh bıha ila alhukkamıla ta'kulu feriqa, la ta'kulu feriqa min Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların, ve hac zamanlarının ölçüsüdür. Ve leysel birr bi ente'tul buyut min buhurha ve lakinnel birr men ve takullaha Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik, Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا İnna Allah la yuhibbul Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez. Ve katulûhum haythu thaqaftumûhum ve uhricûhum min haythu ve fitne aşed min al-ıqtal. عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم كَذَلِكَ جَزَاءُ الكافرين Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar mescid-i haramın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir. فَاِنِنْ تَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ Fani <gülüyor> tehoufla fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.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 Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. Ve infıku fi sabilillahi <Sessizlik> ve la tulqu biaydikum ila't وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ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 Zalikle, kimi olmuyor ki ahlı o, Hazır Mescid-i Haram. Vatqullah ve âlemu, Allah şeidiğe kab. Hacı ve Umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir Kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman, hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise, üç gün haçta, Yedi günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. El-Haccu Eşhurun m'Alumat.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 وَالتَّقُونِ يَا أُولِ الْاَلْبَابِ Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun! Layse aleykum cunâhun en tebtegû fadlen min rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَذْكُرُوا <gülüyor> Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafattan akıp geldiğinizde, Meş'ari haramda Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız. Sonra İnsanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Ve izâ kavveytum menâsikukum fezkurullâhe kezikrikum âbâikum ev eşedde zikra فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا ve الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ <خَلَاقَة> Haç ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan ey Rabbimiz bize dünyada verdiyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Onlardan bazıları da, ''Ey Rabbimiz!'' Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler. Ulâika lehum nasîbum mimma kesebû vellâhu sarîhul hisâb. İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Dördüncü kaset. Ağozu belli Allah min al-Shaytan فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَى الدُّ الْخِصَامِ İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır. O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah Bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öyle kimse de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah, Kullarına karşı çok şefkatlidir. Ya ayuha ladin amin, daxolu fi ve la tattabegu, ve la tattabegu, xutwati şeytan. bin. Ey iman edenler hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve inzaletüm min ba'd ma ca'etkum el beyanat fe'lemû en Allah azizun hakim. Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Hal yanburun illa en yetihumullah fi dulalim min al-gomam wal malaike wa al ve allahi umur onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi oysa bütün işler Allah'a dönecektir Səlbini İsrail, kam ataynahum min ayetin beyine, vamay yübdil nüme't Allah min bğd ma jaa'thu, f'inn Allah şəbiddul g'qab. Ey Muhammed, İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Züyine lillezine keferul hayâtu add-dunyâ ve yesherûne minel lezîne âmenû vellezîne attekav favqahum yevmel qiyâmeh وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir. كانَان النَّسَُّتَ وَاخِدَةَ فَبَعَثَ اللهَّهُ نَّ بِينَمُبَشّرينَ وَمُن الذِرينَ وَأَن زَلَمَعَهُم وَأَن زَلَمَعَهُمكِتابَ بِالحَقِّ ليحكم بين النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِي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 وَاللّٰهُ yehdi مَنْ يَشَاءُ ila صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir. ام حاسبتم ان تدخل الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله اَلَا <gülüyor> Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Yas'alun ماذا yunfiquun قل ma anfaqtum min khayr falilwalidayn wal aqrabin Falilwalidayn wal aqrabin wal yatama ve ma min hayrin fa inna Allah bihi Ey Muhammed sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar de ki iyilik olarak harcadığınız ana baba yakınlar yetimler yoksullar ve yolda kalanlar içindir yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir <تصفيق> كتب عليكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ وَصَدٌّ sabil Allah ve kufrun bhi ve Mescidil Haram ve Ichraj ahli minhu akbaru and Allah ve Fitnetu akbaru min al Qatl.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 Ey Muhammed, sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki: "O ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmakta adam öldürmekten daha büyük bir günahtır." Onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İnna ladin âmanu ve ladin fi sabilillahi, olaik yarjūn rahmet Allah. Vallahu gafur rahim. İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Ysallun k anil Qamr wal Maysir. Ul fihi maithmuk biru. W manafil insan. min وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في اِلْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah, ''Ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.'' ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم. İnnallâhe azîzun Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَا la tenkip al müşrikat hatta yemin ve la ame müminet xeyir mi müşriket ve lau ağjebet kum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 siz, iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir cariye, hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe, iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir köle, hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ قُلْ هُوَ أَذًى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المتطهرين Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.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 Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O'na kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele. وَلَا تَجَعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً Adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah, her şeyi işitir ve bilir. La yu'ahizukumullahu bil-lughwi fi Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır Nelzinin yulun min nisaihim terbsu arbae ashhur <gülüyor> فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَةَ قُرُونَ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 hun aleyhin ne bilme Valirli aleyhin ne de hoca Vallahu azizun hakim boşanmış kadınlar kendi başlarına üç adet süresi beklerler eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. ولا يحل لكم أَنْ تاخذوا مما اتيتموهن شيئا إِلَّا ان يخاف الا ان يخاف الا يقيم ما حدود الله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 Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde, her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa, işte onlar zalimlerdir. فَاِنْ <gülüyor> طَلَّقَهَا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 Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.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 valah Allahkul şey in Ali kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.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 Dalik yuad bihi men kana minkum Kadınları boşadığını zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.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 أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعرف وَاتَّقُوا اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam iki yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> يُتَوَفَّوْنَ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي فَعَلْنَ فِي بِالْمَعْرُوفِ بِمَا تَعْمَلُونَ Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına dört ay on gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ ف۪ي عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا أَن تَقُولُوا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا ve la تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في واعلموا halim. <gülüyor> Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır. Le junahu aleykum in tallagtum nisaa'a lam temassuhu'n aw tafiridu lehunne fariydah وَمَتِّعُوهُنَّ على قدره وعلى قدره بالمعروف حقا على المحسنين. Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre, Güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur. وَاِنْ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِنْ Tüm illa ay yafun, ay yafu, al-ıdı bi adhiğe gqđte nikah, ve اِنَّ Allah bima تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür. <gülüyor> Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Eğer korkarsanız, yaya veya binekte olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْ kum ve yedir on azvajı vasiyeti li azvajim metağan ila alhoul wa ira ihraj. Fıın xarjına falajına haleykom fi وَاللّٰهُ azizun hakim Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمِعْرُوفِ حَقًّا عَلَى <الْمُتَّقِين> Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. كَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ <تَعْكِلُون> Allah, Düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Elem tara ilallazina harcu min diyarihim ve ulufun hadra'l mevti fekallelehumu llahu mevtu tumma İnne Allaha lezu fadlen alannasi ve lakinne ekseran nasi la Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölüm dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah İnsanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Waqatilu fi sabilillahi Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir ve bilir. من ذا الذي يقرض karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir Allah Rıskı hem deraltır hem genişletir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. El emtara ilel malaimi bani israili min bagd musa iz qalul nabi lhamu bagth lana malika.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 قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا فلم ما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da, ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde, onlar bize ne oldu ki, yurtlarımızdan çıkarılıp, çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir. وَقَالَ لَهُمْ نَب۪يُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدَ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ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 Vallahu yu'ti mulkahu men Vallahu wasi'un Peygamberleri onlara Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ بأن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة İnne fi zalika la ayatan lakum in kuntum Peygamberleri onlara dedi ki: Onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz, bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır. فَلَمَّا فَصَلَقَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْ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 "Kalanlar, yıldızlananlar, onlar Allah'ın mulaqı olan bir kümüftür. Bir kümüftür. Bir kümüftür. Bir kümüftür. Bir kümüftür. Bir kümüftür. Bir kümüftür. Bir kümüftür. Bir Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince ''Bugün bizim Caluta ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur.'' dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Vallam be Rızul Jalut ve junudu ve ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ayaklarımızı sağlam ve sabit tut o kafir kavme karşı bize yardım et Fehezemuhun biiznillahi ve katale Davudu Câlûte ve âtâhullâhul mulke vel hikmete ve allemehu mimma yaşâ وَلَوْ لَا دَفْرُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ دُوْ Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı yeryüzünün düzeni bozulurdu Fakat Allah bütün alemlere ikram sahibidir Dilkeetullahintluhe aley ke bilhap Va inkelemin el mur <gülüyor> selim. Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.